Bilemiyorum bazı şeyler hep yazmaya, yazmak gerektirecek. Siz bana sordukça ben yeniden söyler netleştiririm. Ama şöyle başlayalım. İslam hukukunda gördüğünüz gibi bütün ibadetlerin yapılacak işlerin kendilerine ölçüleri var. Bunları bilme hem kulu rahatlatır hem de insanın ecini çoğaltır. Kulun hürmet duygusunu da rahatlatır. Şu demek ne demekse, mesela Cenab-ı Allah bize deseydi ki, namaz kılın, işte huzura durun, ne yaparsanız yapın, deseydi ne yapacağımızı şaşırdık. Ne kadar yapacağımızı da şaşırdık. Şimdi halbuki iki rekatsa, iki rekat kılıyoruz, elhamdülillah yerine getirdik diyoruz. Dört rekat kılıyoruz, yerine getirdik diyoruz. Ucu bucağı bitmezdi, gönülden vesvese gitmezdi. Feren işte beş yapmış, on yapmış gibi birbirimizi yarışa sürüklerdik veya azaltmalar yaşanırdı. Azaltmalar da kalbi tedirgin ederdi. Dolayısıyla Rabbimiz nasıl ibadet edeceğimizi de Resulü Vatihası ile bize öğretiyor. Nasıl uykuya gideceğiz, nasıl secde yapacağız, bir ibadette neler yapılır? Bütün bunları artık kısasıyla uzunuyla, her şeyle biliyoruz. Bunları bilmek ve yapınca da insanın gülü rahatlığı hissetmek bir meziyettir. dini i bu meziyeti bize veriyor. Ancak tavsiye ettiği bölümlerde o da hafifleştirerek genellikle veriyor. Bunu da geçen gün bir arkadaşınız sor soruyordu onun için. Mesela Allah Resulüne bakın, zikir tavsiye edeceği zaman ne kadar azdır? Namazları uzunca kılıyor kendisi ama başkalarına uzunca kılmayın diyor. Özellikle cemaat namazlarını. Çocukları ağlayanlara düşününüz diyor. Hastasını düşününüz, sağlık olanını düşününüz. Bizden bunları istiyor. Mesela bir seferinde Medine-i Münevvere'de namaz kılıyorduk. Orada bir hoca efendi var. Yaşlı bir hoca efendi secdeye gitti mi bir daha kalkmayı bilmez. Ben herhalde bir elliden fazla diyorumdur. Gitti mi kalkmaz. Tabii bu demek bizim için çok fark etmiyor. Bizde de maalesef bedeni gibi tak yatıyor, şak kalkıyor. Öyle bir atmosfere, huşusu gider bir atmosfere dönüştük. Bunu da doğru bulmuyoruz. Onlara karşı bu hoca yaptığı da hakikaten kendini ibadete vermek. Ama şunun da hesap edilmesi lazım. Namazı bitirdikten selam verdikten sonra yanımda yakınımda olan bir hacı efendi diğerine döndü. Hoca efendinin herhalde hiç sünüzültü yok dedi. Şimdi sünüzültü olan bir insanın o secdede o kadar durduğunu düşününüz. Bir insan cemaatle namaz kılarken her şeyi hasap etmek. Allah Resulü ve Rabbimiz ne kadar merhametli. Yani biz birbirimize merhamet etmiyoruz. Ölçüler bu olacak, bu gidecek. Mesela namaza havazlanırken de yine Allah Resulü ve Rabbimiz. Dolayısıyla neler yapacağız, nasıl hazırlanılır, bir ibadet ne şekilde nasıl yapılır? Bunun da ölçülerini bize veriyor. Son yıllarda zihin bulanıklıkları. Ne yazık ki yaşatılmaya başladı. Daha önce bir şey söylemiştim. Rabbimiz karşımızdaki, hepsini kötü niyetli olarak söylemiyorum şimdi ama en geride kötü niyetli, ise uşak olmayı, Rahman'a kul olmaya tercih edenlerin yaptıkları var. Onları Rabbimiz bize üç maddede özetliyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bunu paylaşmıştık hatırımda kaldığına göre. Dünya hayatını ahirete tercih edenler bütün kurgularını dünyaya göre yaparlar diye. İkinci şıkta ne diyordu? وَيَسُدُّونَ an سَب۪يلِ Allah yoluna engel koymak, set çekmek için gayret ederler. Ellerindeki bütün imkanları kullanırlar. Üçüncüsü ne diyordu? وَيَبُغُونَهَا عِيْوَجَا Hak yolun, müstakim yolun, doğru yolun eğriliğini isterler. Veya eğri göstermek isterler. Ne yaparlar? Bilgileri çarpıtırlar. Güzelliğini çirkin göstermek isterler, hayırını şer göstermek isterler, sınırlayıcı, dayatıcı göstermek isterler, zihin bulandırırlar. Bu bulandırmanın çeşnileri, boyutları bir değil, beş değil, on değil. Hatta bu işe inanın kimler de alet ediliyor? Bu işte samimi olanlar, iyi niyetli olanlar da alet ediliyor. Bunu vurgu için şöyle söyleyeyim, alet edinlerden çocuk eğitimiyle ilgilenen bir zamanlar modaydı. Hepten de gitmiş değil ama modalığı bayağı kalktı. Kişisel eğitimciler. İfade ederlerken şöyle bir cümlelerine dahi onların ağzından, diğerlerin ağzından zaten duyuyoruz. Bir çocuk işte 15 yaşına, 17 yaşına, 17 yaşın telefuz edildiği için çok iyi hatırlıyorum kadar çocuklara cennetten, cehennemden, dini bilgilerden bahsedilmesi çok doğru değildir. Niye? Çok korkuyorlarmış. Hele kurban kesilirken kurban başına gitmeyecekler. Şöyle olacaklar, çocuğun psikolojisi şusu bozulur, busu bozulur, bilmem nesi bozulur. Elhamdülillah biz, nasıl diyeyim, 3, 4, 5 yaşından beri kurban başına gidiyoruz. İşte psikolojimiz bozulmadı. Şimdiki çocuklar gitmeyince ürküp korkuyorlar. Ebu Bekir'in yavrusu, 11-12 yaşındaki Abdullah, gecenin yarısında yamaçları tırbanıyor idi, cebeli fevra haber taşıyor idi. Şimdiki çocuklar tuvalete gitmek için evin içerisinde annelerini uyandırıyorlar. Odadan ocağa geçmekten korkar hale geldiler. Bu bir yetiştirme tarzıyla ilgili bir hadisedir. Yine aynı şekilde İslam'ın emrettiği nice hadiseler var. İşte korkarmış, edermiş, gidermiş. Ama çocuklara, aynı çocuklara sen dev fıkraları anlatıyorsun. Ejderha fıkraları anlatıyorsun. Çizgi filmleri hepsi uçuk ve kaçık ve çılgınca ve düzle 99 şiddete dayanıyor gösteriyorsun. O çocukların psikolojisini o zaman düşünmüyorsun. Ama iş istama gelince psikoloji düşünmeleri başlıyor. Bu nevi Bir de çocuklar bu devreleri inanın büyüklerden daha çabuk atlatır. Hayal kurar. Sana olmadık sorular sorar. Seni bile zor dürüme düşürür. İşin içinden çıkamazsın. Yavrum bunu böyle kabul etti, işte böyleymiş ben de bilmiyorum demek zorunda bile seni bırakabilir, eder gider, seni çaresi bırakabilir. Ama o da her sorusuna ille de cevap istemiyordur. Çünkü onun muhayilesi çalışacak, cimraslık yapacak ki Mevla o ufku genişletecek. Şimdi bunları adet ederek yani İslam'a şunu öğretmeyin, bunu öğretmeyin. İşte namazı zorlamak ayrı bir şeydir, alıştırmak ayrı bir şeydir. Bir de bir çocuğun ergenlik çağı, mükellef olduğu çağdır ayrı bir şeydir. Bütün bunları öğretmeyin demek ne demek? İslam'ın ilk neslinin çocukları cihadın içerisinde bir sürü mücadelenin içinde yetişmişlerdir. Elhamdülillah safa sağlam hiçbirinin ruh sağlığı da bozuk değil. Bütün bunların içerisinden çıkmış gelmişlerdir. Bu yanlış bilgilere, yanlış yönlendirmelere, onlar da adet hali haline geliyorlar. Çocuklarınıza şunu öğrenmeyin, bunu öğrenmeyin. Çocuk öğrenmedikten, her şey kemişleştikten sonra... Bir, tekrar ediyorum bir çocuğun şahsiyeti karakteri aslı yapısı da 3 yaş ile esasen 7 yaşı arasında oturur. oturaklaştıktan sonra artık söz işlemez hale geldikten sonra. Mermere nakşedilecekler nakşedildikten sonra su üzerine yazı yazmaya mı davet ediliyoruz? Bilgi ayrı meseledir. Bakınız şahsiyet ve karakter oturaklaşması ayrı bir meseledir. Bunlar birbirine ayrılmalıdır. Yanlış yönlendirme ve bulandırmalar var. İslam'ı neredeyse çirkin göstermek için dört nala bir gayret var. Esselamu Aleyküm ifadesi Allah'ın selamı feyzi, bereketi, rahmeti, iyiliği, dünya ve ahiret selameti üzerinize olsun diye bir duanın çekirdek özetidir. Daha derin bir duanın. Bu kelime bile çirkin hale getirildi, istenmez hale getirildi, yerine gün aydın. Ya bugün hava yağlıyor ya. Neresi aydın yani? Ne demek istiyorsunuz? Yarın hava zaten günlük güneşlik. Ne demek istiyorsunuz? Bunun yerine bu oturur mu? Yani ondan sonra söyle, Allah'ın şiar kabul ettiği selamı ver, sonra gününüz hayırlı olsun de, gününüz aydınlık tera olsun de. Biraz da insan başkalarından adapte tercüme ederek lüzumsuz abes kelimeleri söyleme, bir çocuğa bay bay deyince iyi oluyor. Nasıl diyeyim Allah'ı da yerine çüz deyince iyi oluyor. Bir başka kelime söyleyince iyi oluyor. Ama ilk İslam'ın emrettiği bir şeyi söyleyince ne hikmetse kötü oluyor. Şeriat Allah'ın ümmete büyük bir nimetidir. İnsanımız şeriat demekten korkar hale getirildi, yasaklandı ve yatıldı. Daha neler neler söylenildi dile getirildi. Bunu şunun için söylüyorum. Bu bapta da zihinlerle bilerek bilmeyerek bir hayli oynamalar oluyor. Ee, Cenab-ı Allah hayra vesilesin. Biz İslam'ı nasılsa öyle öğrenmeye azimli, gayretli, dirayetli olmalıyız. Asla dinimiz izzet ve şeref dolu bir dindir. En küçük bir bile kaprise kapılmak zorunda değiliz. Nasılsa öyle yaşamalıyız. Onda huzur var, onda sükun var. Bunun şuurunda olarak hareket etmeliyiz. Diğerleri üzülsünler. Hani takılıyorum zaman zaman temel demişler temel İngiltere'ye gitmiş iki yıl durmuş sonra gerisin geri dönüyor memleketine bir gün kahvede birisinin aklına geliyor ya temel diyor sen diyor İngiltere'ye gittin evet gittim diyor iki yıl oralarda kaldın evet kaldım diyor sen İngilizce bilmiyorsun evet bilmiyorum çok zorluk çekmişindir diyorlar temel gayet rahat niye o ben zorluk çekeceğim zorluğu İngilizler çekti demiş şimdi zorluğu onlar çeksin ya onlar kaprise gelsinler. Allah hamdolsun ya, biz bizden ne, nesinin sıkıntı çekiyoruz ne, derdi tasasını onlar düşünsünler. Biz Allah nasıl emrediyorsa Resulü nasıl bize yol gösteriyorsa öyle yaşamanın azmini şevkini taşıyalım. Şimdi haliyle ben şeyden başlıyorum. Namaz ve oruçla ilgili naslardan başlıyorum. İlk önce buraya onu kaydetmişim ama belki daha abdestli olmaktan Başlarla bilirdi. Şimdi abdestli olan bir insan ancak namaz kılabilir. Ancak tilavet seccesi yapabilir. Onu söyle, söyleyeyim. Yine tilavet seccesi yapabilir. Abdestli olan insan ancak nedir? Musaf'ı eliyle tutabilir. Abdestli olan insanın tavaf yapması doğrudur. Abdestsiz tavaf doğru değildir. Abdestsiz sayya izin veriliyor. Abdestsiz, abdestle yapılması sayda Sünnettir, doğru olandır ama Cenab-ı Allah bize rahmet ediyor. E, say uzun bir süre, uzun bir devredir. Hele de iznahımın içerisinde bazen tamamlanması da bütünüyle hele yaşlı insanlarımız var, rahatsız olanı var, şusu var, busu var. Cenab-ı Allah ayağını bir yere çarparak kanatanı var vesair var o halinin içerisinde. On da sünnet kılmış, bunun dışında bize tayin edilmiştir. Ama en çok bu konuda dile getirilen gündeme getirilen namaz ve oruçla ilgili bilgilerdir. Şimdi bu konuyla ilgili Hz. Ayşe'den gelen daha evvelde paylaştığımız bir hadisi şerifi paylaşıyoruz. Hadis-i şerif müttefakon aleyhtir. Yani hem müttefakon aleyht deyince bütün kitaplar naklitti gibi anlaşılıyor ama bütün kitaplar naklettiği kadar kıymetlidir. Müttefakon aleyht demek ne demek? Ebu, Ebu Hanife Hanife'ye aklımıza gidiyor. İmam Şafi ile İmam Buhari rahmetullahi aleyh ile İmamı Müslim'in ittifak ettiği hadislere ne denir? Muttafakun aleyh hadis denilir. Bu demek değildir ki sadece bu hadis onlarda var demek değildir. Onları zikretmek yeterli olduğu için durulur. Yani iki sahih'in ikisinde de var demek başkasına ayrıca ihtiyaç yok demektir. Yoksa dışarıda başka kaynaklarda da var bilesiniz. Çok küçük lafız farklarıyla birçok kaynakta yer alır. Hadis-i şerif şu bildiğiniz gibi. Muade diye bir kadın. Tabii ilerdendir bu kadın. Seltu Aişete, Ayşe Âişe validemize sordum. Faqultu dedim ki: "Ma balul hayd? Taqdi's savma ve la taqdi's Adetli bir kadın orucu kaza ediyor da namazı neden kaza etmiyor? Buradaki takdi kaza kelimesini Orucu Eda ediyor da namazı eda etmiyor şeklinde yeni anlamalar türdü Çünkü kaza aynı zamanda yerine getirme dengeli karşılığını verme demek Lugat manasına dönerek böyle bir bana iddiası var günümüzde ama ben tekrar dönüyorum asıl manasıyla tercüme ediyorum orucu kaza ediyor da etmek zorunda da V taklı salate neden namazı kaza etmiyor? Fakat Ayşe Validemiz dedi ki, E haruriyetun enti, sen haruralı bir kadın mısın? Harura, memleket ismi. Başka bir şey sormuştu geçen gün, başka manaya mı geliyor diye. Harura bir memleketin ismi. Yani biz ticari tekliflerde bulunanlara ne deriz? Senin Kayserili misin deriz. Kayseriden yolun mu geçti deriz. Kayserilerle iç içe mi oturuyorsun diye takılırız. Bir de Aksaki var, Aksaki arkada saklanıyor. Akseki'ller Kayserlilerden hiç de az e, meşhur değildirler ticaret konusunda. Hatta Aksekin'in hani belediye girişleri olur ya ana yoldan sapıp da böyle bir çerçeve olur. O çerçeve geçerken onu gördüm. Dünyanın ticaret merkezine hoş geldiniz yazıyor. Akseki hoş geldiniz demiyor. Dünyanın ticaret merkezine hoş geldiniz diye yazıyor. Şimdi takılırız ya Harura denilen beldedeki insanlarda aşırı lüzumsuz yersiz. E, tuhaf sorularıyla meşhur oldukları için hariciler de en çok oradan çıkmışlardır. Bu yüzden dolayı Ayşe Validemiz kadıncağıza takılıyor. Sen haruralı mısın diye soruyor. Ama kadıncağız oldukça olgun olduğu anlaşılıyor. Çok da yerinde. Bakın müeddeb bir soru. Lestü bi haruriye harural değilim. Velakin yesel ancak soruyorum diyor. Yani buna ihtiyacım var diyor. Allah razı olsun sorduğu için de onun sayesinde de bize bilgi geliyor ''Gânet Ayşe validemiz diyor ki, kânet yusîbuna zâlik.'' ''Biz de bu hali yaşıyorduk.'' ''Fenu'meruh.'' tabii bu da ayrıca edep inceliği, yani bir edep çerçevesi içerisinde söylüyor. Bu hali yaşıyorduk. ''Fenu'meruh bi gada'is savmi.'' ''Orucu kaza etmekle emrolunuyorduk.'' ''Velâ nu'meruh bi gada'is salati.'' ''Namazı kaza edin.'' diye bize emredilmiyordu, diyor. ''Namazı kaza etmemiz emrolunmuyordu.'' diyor. Allah Resulü böyle emrettiği için onu kaza ediyorduk, onu kaza etmiyorduk diyor. O kadar. Şimdi Nese'i'den gelen rivayette, Nese'i'de de var. Aynı rivayette Ayşe Validemiz şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında adet görüyor. Sonra temizleniyorduk. Bize orucu kaza etmemizi emrediyor. Namazı kaza etmememizi emretmiyordu diyor. Ramazı kaza etmemizi emretmiyordu diyor. Yani ifade birbirine yakın ama emretme. Şununla emriliyor, şunla emrolunmuyorduk yerine. Şu şekilde farklı bir ifade kullanılıyor. Şimdi Müslim bu hadisi şu başlık altında almıştır. Bunlar oldukça önemli olduğu için bir alimin değerlendirmesi. Babu vücubi qadai savmi al haid dunet salati adetli olan bir kadının Orucu kaza etmesinin farziyeti namazı kaza etmemesiyle ilgili bölüm diyor. Yani orucu kaza etmesinin farziyetini ifade eden namazın kaza edilmeyeceğini ifade eden bölüm diye başlık atıyor. Bab diye başlık atıyor. Bu bab dolayısıyla bu hadisi böyle anladığını gösteriyor. O başlığın altına alıyor. Tekrar ediyorum başlığın Türkçesini. Hayızlı kadının namazı değil, orucu kaza etmesinin vücubu. Vücubu burada farci et manasına kullanıyor. Farziyeti hakkındaki bab diyor, bölüm diyor. Bu başlık onun hadisi nasıl anladığının delili olduğunu söylemiştik. İmam-ı Nese'yi, bakınız demek ki hadisi şerifleri sadece hadis olarak almayacaksınız. Ne başlık altında alıyor, nasıl değerlendiriyor sıhhati için, ne söylüyor onun da bat siyami iyi dikkat edin buraya Hadisi tekrar ediyorum bir başkası gada kelimesiyle oynamıyor şimdi şu başlık oynamayı kaldırıyor ortadan İmam Neseyi Hadisi bat o anil Hayırdı ne demek adetli olan kadının oruç tutamayacağı, orucun onun üzerinden o anda düşeceği başarı altında alıyor Vada'a koydu demek, düştü demek, indi demek. Yani yerine getiremeyeceğini söylüyor. Hadis numarası Nese-i'de 2318. Eğer kaynağı, yapısı, baskısı benimkiyle tutuyorsa dördüncü cildin 191. sayfasında. Ama hadis numaraları genellikle baskılar farklı bile olsa aynı olur. 2318 hadis olarak alıyor. Onun başlığı olarak da vadu'usiyam anil hayd hayızdan orucun düşeceği adetliyken düşeceği ile ilgili bölüm diye başlık atıyor. Şimdi bu birinci delil idi. Ayşe Validemiz'in hadisi. İkincisi kadınlar hakkında bilgi veren ucunca bir hadisin bir diliminde şöyle buyuruluyor. Takudu ihtahuna Şatr amreha ömrünün yarısında neredeyse bir kadın oturur. La <gülüyor> tasomu oruç tutmaz ve la tussali namazda kılmaz diyor. Oruç tutmaz diye ne kastediyor? Bununla neyi kast ediyor? Adetli devresine kast ediyor. Bu devrede bakınız. Kada kelimesini almayacağını. La tasomu <gülüyor> oruç tutmaz. Demek ki o manaya alınmıyormuş. Hadis bu hadis bu sahih bir hadis. Vela tusalli namazda kılmaz diyor. Sizden biri ömrünün bir bölümünde adetliyken namaz kılmadan, oruç tutmadan oturur diye buyuruyor hadis-i şerifte. Ahmet İbni müsnedinde rivayet edilen bir hadisin bir diliminden alınmıştır. Bu ifade. Bu ikiydi. Üçüncüsü, müstehaza hadisi diye biliniyor. Üçüncüsü daha de zikrediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devamlı kan gelen Fatıma binti Ebi Hubeş, Fatıma binti Ebi Hubeş isimli sahabi hanıma verdiği cevap içerisinde şöyle bir ibare yer al alır El müstehadatu teda'u salate teda'u salate eyyeme akra'ihe thumma teğteselü <tüntülüyor> ve tusallin istihaza kanı gören istihaza kanı hastalık damar çatlaması sebebiyle gelen kandır Özürlü kadınlar için kullanılır. İstihada bu kadın ne zaman adet gördüğünü bilemiyor demektir. Diyelim ki düzenli adet görüyor imiş. Bir müddet sonra devamlı kan geliyor. Ne zaman adet ne zaman değil bilemiyor. Böyle bir kadın için Fatıma için ne diyor? İstihada kanı gören bir kadın önceden bildiği hayız günlerinde namazı bırakır. Diyelim ki ayın şu şu günleri adet oluyor bırakır. Sonra yıkanır ve namazlarını kılar diyor. Dolayısıyla o günlerinde ne yapamıyormuş, namaz kılamıyormuş. Bu hadisi Ebu Davud rahmetullahi aleyh sünneninde nakleder. Hadis numarası 281'dir. Bir başka hadis-i şerif dördüncü mi oldu? Şimdi dördüncü hadis-i şerif Ebu Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh'tan geliyor. Eleyse izâ hâdat lem tusalli ve lem tesum diyor bu hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz bu Bukhari hadisidir. Hayız bölümünde yer alır. Bir kadın hayız olduğunda namaz kılmıyor, oruç tutmuyor böyle değil mi diye soruyor peygamber efendimiz ona. Ee, bu sorunun içerisinde yer alıyor. Yer alırken de bize ne yapıyor? Bilgi veriyor. Şimdi umda müellifi hadisin, umdetül gari var biliyorsunuz. Buhari'nin şerhi, Buhari'nin iki güzel şerhi vardır. İkisi de birbirinden güzeldir. Birincisi İbn-i Hacer el-Askalani'nin el-Buhari'nin. E Fethülbari el-isabe diyeceğim. İsa ve hayatı hayatıyla ilgili bir kitaptır. Fethul Bari isimli eserinde e, oldukça kıymetli şerh bulacaksınız. Özellikle rical ile ilgili bilgide bulacaksınız. Her hadisin ricali ile ilgili oradaki geçen hadislerin. Bir başkası da hemen hemen aynı devirlerde yaşayan el-aynidir. El-ayni hanefidir. İbn hacer el-Askalani Şafidir. İkisi işte birbirinden kopya çekmiş şeklinde Hanefiler Şafilere, Şafiler Hanefilere takılırlar. Bu takılmalar şakavariiden ibaret değil, ee, bazı ciddi zannediliyor. Hayır değil. Yani iki eseri bakarsanız ikisi de hiçbir birbirine benzemiyor. Çok farklı, çok derin ufuk. Yani eğer bir talebe varmış, her ikisinde de okuyormuş, ondan ona ondan ona bilgi sızdırıyormuş. Keşke talebenin sızdırdığı bilgiyle böyle bir kitap yazılsa. Ben epey casus talebe kullanırdım, ya yani, alim âli bulsam tabi. Keşke öyle bir şey olabilseydi. Yani o talep onlardan daha âlim olması lazımdı zaten. Bunlar Latife yolu ciddiye alınmayacak şeyler. İki âlimin ikisi de güzel, iki eserin ikisi de birbirinden güzel. Doğrusu budur, böyle şey yapmak lazım. Aynı rahmetullahi Aleyh bu hadisin şerhinde şöyle diyor: Fihi nasun ala ennel haid yascut anha fardu solum wal bu hadisi şerif adet gören bir kadından hem o anda namazın farziyetinin hem de orucun farziyetinin düştüğüne açık ve net delildir diyor. Yani şey için hadisi şerif için açık ve net bir şekilde bu vurguyu bize ayrıca ikinci defa yapıyor. Geldik 5. şeye. Ayşe validemizden gelen bir bilgi. Buna biz ne diyoruz? Mevkuf diyoruz veya efer diyoruz. Yani Hz. Ömer'in uygulaması, Ebu Bekir'in uygulaması, Ayşe validemizin uygulası veya sözü. Biz buna mevkuf hele de kendiliğinden söyleyemeyecekse bir şeyin hadis gibi delildir. Bir şey daha kendi söylese bile kanaatidir. Ayrıca yaşamış tatbiki ise eseridir. Bu eser arka plandaki bir bilgi birikimine dayandığı için kıymet ifade eder. Şimdi Ayşe validemizden gelen çok önemli bir şey daha. Kada kelimesi, kaza kelimesi bugünkü anladığımız yani bir şeyi vaktinin dışında yerine getirmeye kaza denmesi 3. asırdan, 4. asırdan 3 veya 300'de yıllardan sonra başlamıştır gibi cümleler kulağımıza çarptığı için söylüyorum. Buna iyi dikkat ediniz. Bu süneni nese'nin savun bölümünde nakledilen bir rivayettedir. Ayşe validemiz diyor. Bağladı. Yorğe, in kâna, liyakûn âle sıyam, âle sıyam, âle sıyam, ramazandan üzerimde oruç kalırdı diyor. Tekrar ediyorum, ramazandan adet gördüğü için valdemiz ramazanda orucunu tutamıyor. Dolayısıyla üzerimde oruç kalırdı. Feme aklı ki onu kaza edemediğim olurdu. Kaza et etmezdim, edemezdim. Hatta yeciye şaban, şaban gelinceye kadar. Hani insan biz de takılıyorum talebelere. Talebeleri de hepimizi sadece talebeleri değil pek serbest bırakmaya gelmez. İmtihan şu gün diyeceksin o gün hazırlan gelecekler. İmtihanı hazırlanın, hazır olunca bana haber verin desen sene biter o, o gelmez, bitmez. Hepimiz için öyle. Cenab-ı Allah rahat edin, canınız isteyince namaz kılın deseydi o Valla namazların çoğu giderdi. Dolayısıyla dışarıdan bir sıkıştırmaya, bir dayatmaya ihtiyaç vardır. Bunu takılıyorum. Beşer Ayşe validemiz çok, çok zeki, çok pratik zeka, çok içten, çok açık sözlü bir validemizdir. İçindeki duyguyu tık diye söyleyen bir yapısı vardır. Gayet nedir bu, bu konuda. Hatta şeye soruyorlar biliyorsunuz Ümmü Eymen'e soruyorlar. Ayşe Valdemiz'e bir kusur var mı? Böyle bir şey hissettin mi diyor. Valla bildiğim en çok büyük kusuru diyor. Genç kız ya, taze kız. Bir de hamur yoğurur diyor. Hamur yoğururken yoruldu, uykusu gelirdi, hamuru bitirmeden diye uyur kalırdı. Keçiler de kapıdan içeri girer hamurunu yerdi diyor. Bildiğim en büyük kusuru varsa kusuru budur diyor. de davranışları da tabii ve rahattır. Şimdi Ayşe Valdemiz ne diyor? Oruç kalırdı üzerimde diyor beklerdim beklerdim Şaban gelirdi Şaban'dan sonrası Ramazan oraya kadar diyor kaza etmezdim çok defa Şaban'da kaza ederdim diyor yani geliyor vakit bizi sıkıştırıyor sıkıştırınca ha yeni Ramazan geliyor diye o zaman orucumu kaza ederdim diyor alın size bunu nasıl tev tevil edeceğiz nasıl aktaracağız nasıl başka türlü anlayacağız bu kadar açık bu kadar net ve bu kadar berrak bir ifade bu ifade. ''Üzerimde Ramazan ayından oruç kalmışsa onu Şaban ayı gelinceye kadar kaza etmez. Şaban ayında kaza ederdim.'' diyor Süneni Nese'yi de aktarılan bu rivayette. Demek ki kaza kullanılıyormuş. O manaya da geliyormuş. Bu da o manaymış Yok iki üç Ramazan geçince ayrı. Yani o ayrı bir hüküm soruyorsun. Yok burada ifade edilen değil. Burada ifade edilen nedir? Ramazan'da oruç kalırdı, Şaban gelinceye kadar tutamadım olurdu, Şaban'da tutardım diyor. Şimdi 2-3 geçince bazı mezheplerde, hanbelilerde özellikle bu hadisi de deli gösteriyorlar. Öbür Ramazan'dan sonraya kalmamalı diyorlar. Diyen var ama Hanefi'lerde biliyorsunuz Ramaz gel gelse de birikse de tutulur. Ayrı bir konu. Ama Ayşe validemizin bu bak yani Ayşe validemiz demek ki Şaban gelince acele ediyormuş. Niye? O Ramazan'dan sonraya kalmamalıymış şeklinde. Evet. Bunu değerlendiren ilim ehli de var. Bunu bilesiniz. Bu soru ayrı bir soruydu. Evet. Şimdi yola devam ediyoruz. Tekrar ediyorum. Bu hem orucun kaza edileceğine hem de kazanın bugünkü kaza manasında kullanıldığına açık tevili mümkün olmayan bir delildir. İnşallah anlaşıldığını ümit ediyorum. Şimdi gelelim. Bunlar neyle ilgiliydi? Oruçla ve namazla ilgiliydi. Şimdi Kur'an'a dokunmayla ilgili olan bölüme geldik. İlk hadisi şerif Hakim İbni Hizam hadisi diyoruz. İlkine Hakim İbni Hizam hadisi. Hakim İbni Hizam çok güzel bir sahabidir. Bunu daha evvel vurgulamıştım. Peygamber Efendimizin kendisine bir dinarı verip bana kurbanlık al dediği sahabi. Gidiyordu o bir dinarla ne yapıyordu? Kendi kendisine karar vermiş bir dinarla gidiyor, sürü başı olacak bir hayvan satın alıyor. O hayvanı da gidiyor, sürü başı ihtiyacı olan birisine, sürüleri olan, koyu sürünü olan senin sürü başına ihtiyacın var diyor. Bak bu topluyu kaçırma. Yani onu adamla değişiyor. İki tane koçuna değişiyor. Mutlaka koçlarda güzeldir. İşte ticaret bu. Gayserli miydi değil miydi bilmiyorum. Evet, ticaret bu. İki tane koçla değişiyor bir tanesini bir dinara satıyor orada öbüründe tak yiyiple Peygamber Efendimiz'e getiriyor. Peygamber Efendimiz'e ya Rasulullah, bu koçunuz diyor bu da bir dinarınız. Peygamber Efendimiz bakıyor hakim diyor ben sana git başkasından koç iste demedim diyor. Bir de Allah Resulü'nün ile ilgili burada bilgi almış oluyoruz. Al demedim diyor eline para verdim neden böyle yaptın diyor. Hakim içi gayet rahat yaptığını biliyor. Ya Resulallah diyor diyor, ben size kimseden bahsemedin. Zannediyor ki Peygamber Efendimiz Allah Resulü'nün koca ihtiyacı var dedi. Birisi de verdi, aldı geldi. Hayır öyle değil ya Resulallah, ben sizin adınızı kimseye anmadım diyor. Verdiğiniz parayla böyle bir şey aldım. Onu iki koçla değiştirdim. Birini sattım, birini getirdim diyor. Yani şey, ticari kabiliyet işte tüccar dediğim böyle olur. Pratik zeka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun bu tavrını görünce gülümsüyor. Avucuma diyor yeniden kendisi anlatıyor. Bir dinarı koydu git bunu tasattuk et dedi diyor. Git de tasattuk et dedi diyor. Sonra diyor ticaretimin bereketli olması için diyor bana dua etti diyor. Şimdi inan diyor yerden toprak avuçlayıp satmaya kalksan müşteri çıkıyor kar ediyorum diyor. <gülüyor> Şimdi bunu şey için takıldım ben e, Kayseri'ye gitmiştim. Geçen seneydi herhalde. Kayseri'de Cuma sabahı merkez camisi var, ulu cami, cami kebir, Selçuklular'dan kalma büyükçe bir cami. Adana kadar doluyor, dışında park edecek yer kalmıyor diyorlar. Hayırdır, ne var Cuma sabahı dedim. Böyle bir alışkanlık var. Cuma sabahı imam yarım saat Cuma duası diye bir dua yapıyormuş. Şimdi herkes o duaya geliyor. Fena değil, imam imam da açık göz. Şimdi doğru söyleyin dedim. Duanın yarısı ticaretle mi ilgili, üçte ikisi ilgili diyor. Şimdi hali, haliyle buluş, buluş yapılıyor. Ama Hakim İbni ticari kabiliyet hakikaten farklı bir kabiliyet. Zeka ile de ilgisi yok bunun. şunla da bununla da ilgisi yok. O Mevla'nın ayrı bir vergisi. Ve insan çok zeki insan var. Cebi boş gezer. Nice insan var. Hesabı yapamaz. Doğru dünüz, Cebi dolu gezer. Ticaretten anlıyor, ediyor, gidiyor. Hakim İbni İzan bu insanlardandır. Allah Resulü'nün duasını alınca hepten böyle oluyor. Son derece medde bir insandır. İslam'dan Önce de yani Müslüman olmadan önce de İslam'a karşı hiç kin ve nefret beslemeyen insanlardan birisidir. Yine daha önce söyledim. Hatice Validemizin akrabasıdır. O muhasara yıllarında da içeriye bir şeyler gönderebilmek için çırpınan nadir insanlardan birisidir. Onun bir hadisi var. O oh, Yemen'e gönderiliyor. Gale diyor ki lemme ba'atnī rasūlullāh sallallāhu aleyhi ve sellem ilal peygamber efendimiz beni yemene gönderince kāle dedi ki diyor la temassul kur'âne illâ la temassul kur'âne illâ ve kur'an'a ancak temiz olarak abdesti olarak dokunacaksın diye tembih etti diyor tembih etti diyor bunun manası nedir aynı zamanda gittiğin insanlara da böyle örnek olacaksın Dokundurtmayacaksın demektir. Bu ayrı bir önem taşır. Anlaşıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderirken şöyle buyurdu. Kur'an'a ancak temiz iken dokun. Hadisi hakim müstedirikinde nakleder. Ayrıca tabarane, darakutni ve de bu hadisi nakleden alimler arasındadır. Bu bir. Amr İbni Hazm hadisi diyoruz ikincinde. Amr İbni Hazm hadisi. Ebu Davud bunu merasilinde alıyor. La yemessuhu illa Tahir Bunun ifadesi biraz farklı. Ne diyor? Ona ancak temiz olan dokunur buyuruyor. Peygamber Efendimiz Amr İbni Hazm'in rivayet ettiği bu hadiste. Ona ancak temiz olan dokunur. Anlaşıldı. Deminkinde direkt kendine emir verir gibi veriyordu. Arkasındakilere. Burada emri peygamber efendimiz genel manada nehi veriyor üçüncüsü Abdurrahman ibni Yezid'den gelen bir eser bu eser oldukça kıymetli demin eser deyince ne kastediyorduk biz hadisede kastediyorduk ama ne diyorduk sahabi ameline daha çok eser diyoruz bu eserler hadis değeri taşıyan son derece kıymetli eserlerdir bundan bahsetmiştim şimdi anlayacaksınız Diyor ki Abdurrahman İbni Yezid, bu da tabii. Künnâ ma'a selman, selman radıyallahu anh ile birlikteydik. Oturuyorduk, konuşuyorduk. Fe çıktı, fe gada hacetehu ihtiyaç giderdi. Thümme re'e sonra gerisin geri döndü. Fakultu ben dedim ki diyor. Ya Ebu Abdillah, ey Abdullah'ın babası. Abdullah'ın künye bu, Ebu Abdullah künye, selman radıyallahu anh'ın künyesi ile hitap etmek kişiye hürmet gösterir. Yani hürmet ifade eder. Sahabi celil olan bu aziz insana hürmet ifadesiyle diyor ki, ya Ebu Abdillah lev keşke abdest alsan leallena nes'elika an ayetin biz sana ayetlerle sorabiliriz. Yani soru sorup Selman bilgiler alıyorlar. Selman radıyallahu anh için çıkıp döndüğünde ki abdest alsan keşke diyorlar. Çünkü biz sana ayette sorabiliriz diyorlar. Kale Selman radıyallahu diyor ki İnni lestu emessuhu Kur'an'a dokunmayacağım ki diyor Anlaşıldı? İnni lestu emessuhu Kur'an'a dokunmayacağım ki Yani ezberimden okuyacağım Bana sorsanız ezberimden okuyacağım diyor Bu iki şey birden delildir Abdestsiz olan insanın ezberinden Kur'an'ı Kerim okuyabileceğine Ama dokunamayacağına ikisine birden delildir "İnnehu la yamsuhu illa mutahharun ona ancak temiz olanlar dokunabilir." diyor Selman radıyallahu anh. Vaka ya, yani feka, vakaya yani vakaya atıf yapıyor ama bu kendi cümlesi yani vakadaki. Tefsir etmiyor. Oradaki ibareyi olduğu gibi kullanıyor. Daha önce söyledim. Oradaki ibare başka bir şeyin delilidir. Buraya dolaylı delildir. Ama o ifade düz. Kur'an-ı Kerim'e tahir dokunulu ifadesinin düz ifadesidir. Buna da bir misal göstermiştim. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ben giderken gülümserim hep. Laleli Durağan'a vardığınızda Laleli Durağan'ın sağ tarafında Laleli Kütüphanesi vardır. Giderken mevzu doğru sağ tarafında. Kapının üstünde mermerde ne yazar? Fihe kutubun Gayime yazıyor. İçeride gayyim kitaplar var demek. Gayyim çok sağlam, safa sağlam kitaplar. Bu ifade nerede geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? Allah'ın indirdiği kitaplar için geçiyor. Ama o ifade öyle güzel oturuyor ki içeride çok güzel kitaplar var manasına. Ayet-i ne olmuş da kütüphanenin kapısına koymuşlar. Bunun gibi yani öbür Kur'an-ı Kerim'de geçen ifade direkt delil değildir. dolaylı delildir. Ama mana o kadar net düz ki onu sahabi de kullanıyor. Bizim insanımızın da Kur'an-ı Kerim'in dışına onu yazması doğru bir davranıştır. Yoksa direkt delil değildir. Şimdi arkasından anlatan Abdurrahman İbni Yezit diyor ki, eğer biz ayet okumasını istiyor isek, dilediğimiz kadar bize ayet okudu diyor. Anlaşıldı? Tekrar ediyorum. Bu ezbere okunabileceğinin delilidir. Ama elle tutulmayacağının da ayrıca delilidir. Hadis-i Şerif Nasburrayede yer alıyor. Darakutni Kutni bu rivayetin sahih rivayet olduğunu söylüyor. Tamam. 1, 2, üç mi etmişti? Dördüncüsü. Fatıma binti Hattab'ın Hazreti İslamiyet kısasında söylediği sözler. Fatıma binti Hattab kim? Hazreti Ömer'in bacısı. İnneke Ritson Sen temiz değilsin. Yani müşriksin diyor. "Vera yamasuhu illal mutahharun." Kur'an'a temiz olan insanlar dokunur diyerek Hazreti Ömer gusül abdesti almadan eline ayet-i kerimeleri vermiyor. Bu esasen direkt delil bu da değil. Niye? Hazreti Ömer radıyallahu anh müşrik. O günlerde. Dolayısıyla onun eline belki verilebilirdi. Çünkü çocuğun eline İslam kaidesi öğrenen çocuğun eline mükellef çocuğa verilebilir. Hürmet gösterileceğine inanan müşrike inşallah ısınır, şöyle eder duygusuyla verilebilir. Onun aldığı abdest de esasen geçerli değildir. Ama abdest alarak bir hürmet ifade ediyor. Bir, İkincisi Ömer gadaplı bir adam. Yani hani bazen kızgın demirin üzerine su dökerek soğutmak için. Abdest alması, gusletmesi Hazreti Ömer'i soğutucudur. İyi bir üslup kullanıyor. Abisini tanıyan Fatıma radiyallahu anh'a çok iyi bir üslup kullanarak hem abisinin ayete karşı hürmetini temin etmeyi başarıyor, hem de sakin zihinli yatışmış biri okarak okumasını temin ediyor. Bu da biliyorsunuz Hazreti Ömer'e çok tesir etmiştir. Ayet-i Kerime'lere hayran kalmıştır. Sonra da İslamiyet'le netice bulmuştur. Ama biz buradan nasıl bir delil çıkarıyoruz? Bundan öte bir delil çıkıyoruz. Fatıma böyle bir kanaatte. Fatıma bir mümin olarak o günden daha Böyle bir şeyin olduğunu biliyor. Abisi hakkında kanaat farklı olsa bile Kur'an-ı Kerime temiz insanların dokunmatının gerektiğinin şuurunu ve bilgisini taşıyor. Şimdi Kur'an okumayla ilgili ayrıca diyoruz Abdullah İbni Ömer'den bir hadis geliyor. Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. La teqra'il haidu وَلَا الْجُنُوبُ شَيْئًا مِنَ Kur'an, <الْقُرْآن> Adetli olan kadın veya cünüp olan insan Kur'an-ı Kerim okuyamaz diyor. Bu ezberle okumayla ilgilidir. Okuyamaz diyor bakınız. La تَقْرَا الْحَائِذُ وَلَا الْجُنُوبُ شَيْئًا el Kur'an, <الْقُرْآن> Adetli olan bir kadın, cünüp olan bir insan ne alamaz? Kur'an-ı Kerim okuyamaz diyor. Bu hadis-i şerif Tirmizinin Tahare bölümünde nakledilen bir hadis-i şeriftir. Tamam. Şimdi daha ben geliyorum. Bir iki şey daha söyleyeceğim ama bu noktayla ilgili geliyorum. Şimdi burada İmam-ı Malik Rahmetullah aleyh buradan bir çıkış yapıyor. Şöyle diyeyim, gerisin geri döneyim. Dört mezhebin dördü de adetli olan bir kadının, cünüp olan bir insanın elle dokunmak zaten şey ama ezbere de Kur'an-ı Kerim okuyamayacağı kanaatindedirler. Dört mezhebin dördü de böyledir. Bütün alimler de böyledir. Ancak i̇mam Malik'te şöyle bir fetva var. i̇mam Malik Marik diyor ki bir adetlik kadının Kur'an okuması da mahzurludur. Okunan Kur'an'ın unutulması da mahzurludur. Tekrar ediyorum. Yani ezberlenilmiş bir Kur'an'ın unutulması da hele de hafızlık yapıyorsa hafızlıktan kopması da büyük vebal getirir. Hangisi daha büyüktür diye sorulacak olursa. Öğrenilen Kur'an'ın unutulması, zihinden kaçılması. Çünkü Allah Resulü kerelerce ikaz ediyor. İnan, servet bir deveden daha çok akıldan uçağır. Yani deve nasıl ürkük bir şeyden kaçıp gidiyorsa, Kur'an eğer terk edilirse, eğer bırakılırsa, peşi bırakılırsa böylece uçup gider diye. Nice hafız olup askere giden, iş hayatının boğuşmalarına giren, sonra hıfzını kaybeden dünya kadar ins insan var. Bunun gibi ak akıldan uçar gider diyor. Bu konuda dikkatli olun diyor. Bir değil, iki değil, üç değil. Bir sürü ikaz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu vebal öbür vebalden büyüktür diyor. Dolayısıyla bir kız diyor eğer hafızlık yapıyorsa, eğer ezberleniyorsa, adeti uzun sürüyor, aklındakilerin unutmasına sebep oluyorsa, hıfızdan kopmasına sebep oluyorsa, okumasının doğru olduğu kanaatini taşıyorum diyerek onlara fetva veriyor. Yalnız şartları ve sıralaması budur unutacak, adet uzun sürecek, unutmaya ve kopmaya sebep olacak. Fetvanın temeli buna dayanır. Hanefi mezhebinde de özellikle Ali'ül kari merhumun bir hidaye şerhi var. El inabe fi şerhil hidaye diye. Onun dipnotunda da özellikle Abdülfette Ebu Güdde Hoca Efendi bunu daha ön plana çıkararak bu fetvayla hafızlık çalışanlar edenler amel edebilir diyor. Bu fetva giderek genişletilmiştir. Biz de çok fazla üzerinde duramıyoruz. Neden genişlettiniz? Neden çığırından? Bizim hocalarımız sağ olsun. Diyanetten talimat geldi mi bütün fetvaların da kitaplardaki bilgilerin de her şeyin önüne geçiyor. Diyanetten de ne olursa olsun okutacaksınız diye fetva gelince her şey bitiyor. Ama temeli böyle bir şeye dayanır. Burada biraz daha çocukların da suçları var. Ben zaman zaman vurguluyorum. Çünkü derse çalışmayanlar maderetliyim diye maderete sığınıyorlar. Buna da özellikle bayan hocalar iyi biliyorlar. Dolayısıyla ne durumda olursanız okuyun diye aşırı yükleniyorlar. Ama böyle bir fetvanın olduğunu, böyle bir temele dayandığını biriniz Bunun dışında önümüzde bir bilgi yok. Ayrıca şu bilgi var şu biliyorsunuz. Âyet-i kerimede evet. ''Ellezîne Allah'a ve ve ve vel Onlar ayaktayken, otururken, yatarken her halükarda Allah'ı zikrederler âyet-i kerimesinin mucibince. Evet. Allah Resulü'nün tatbikatlarından ve sahabilerin anlayışlarından da bakıp değerlendirildiğinde ne deniyor? Bir insan zikir ve dua ifade eden âyet-i kerimeleri her halükarda okuyabilirler. Yani cünüp olan bir insan da yatarken işte veya adetli olan bir insan da Fatiha okumak, nas okumak gibi bunu virt haline getirmişse, zikir haline getirmişse, duasında dile getiriyorsa Rabbine âtina fil dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kine azaben gibi bunlar da ayet parçadır. Bunları alışkanlık haline getirmişse dua ve zikir gayesiyle Bunları okuyabilecekleri, bunlarda bir mahzur olmadığı, yine ayet denemeyecek parçalar halinde diyelim ki bir çocuk yanıldı, ona kelimesini diyelim ki hoca düzeltecek, onu tek kelime, iki kelime ve benzeri okumalarında bunlarda zaten genelde mahzur yoktur. Ayet denilene bir bütün halinde ve mana bütünlüğü içerisinde okuması mahzurlu olandır evden çıkarken, yolculuğa çıkarken ve benzeri ayetel kürsü okunuyor, doğalar duala, ediliyor. Bunlarda bir mahsur yok. Bir de Kabe'yi tavaf inşallah eden vardır, etmeyen vardır. Onun da konuşulmasında fayda var. Çünkü son işte bir yıl olmadı. Herhalde yine bununla ilgili bir şey, derseki talebelerimizi getirdiler, ölüme bir yazı koydular. Yazı tek kelimeyle feca attı. Hem Hoca Efendi açısından feca attı, Hem de dayandığı kaynak, aldığı kaynak Tam Şıracı'nın şahidi Bozacı mı derler, Bozacı'nın şahidi Şıracı mı derler ne dersen de O da Diyanet'in bir kitabını kaynak göstermiş Diyanet'in kitabında bir satır var O satırı bu genişletmiş, olmuş kocaman bir makale haline dönüştürmeyi başarmış İkize tam Bozacı, Şıracı hikayesine benziyor Diyanet'in kitabında hiçbir kaynak, hiçbir ciddi bilgi yok Ama o ne almış, Diyanet'in kitabına dayanarak onun üzerinden ahkem kesmeye başlamış ona bir yazı yazdım, reddiye yazdım, reddiye cevap vermedi ne yazık ki. Üstelik adete cevap vermekmiş, köşesinde duyurmakmış, ne köşesinde duyurdu ne de cevap verdi. Şimdi inşallah istifade etmiştir. Çünkü istifade edecek kadar yazdım, eline tutuşturdum. Şimdi Kabe-i ile ilgili her halükarda Kabe-i Tavaf edeceği dile getiriliyor da onun için. Şimdi Ayşe Valdemizden bu konuyla ilgili bir... Hadis-i şerif var, bir hatıra var aynı zamanda. Ayşe validemiz de biliyorsunuz veda hacına katılmıştır. Veca hacına katıldı. Mekke yakınlarındaki Seraf denilen, bu yeri biliyorum ben. Seraf denilen vadiye geldiğinde yaklaşık Medine'ye 30 kilometre civarında geldiğinde adet görmeye başlamıştır. Olacak bu ya. Adet görmeye başlamıştır. Ne kadar üzülmüştür. Biz ne kadar seviniyoruz çünkü onun sayesinde bir bir şey öğreniyoruz. Adet görmeye başlamıştır. Allah Resulü'nün ona bir hacının yaptığı bütün amelleri yap ancak temizleninceye kadar Beytullah'ı tavf etme buyurduğu bize aktarılıyor. Bir değil beş değildir bununla ilgili hadis-i şerif Ayşe Validemiz'in muhadırası. Kaynaklarda yer alan netleşen kesinleşen bir bilgidir. Çok açık ve nettir. Hadis hem sahih-i Buhari hem sahih-i Müslim hem de sünni Ebu Davud ve muvatta gibi daha birçok kaynakta yer alan hadistir. Bunun ifade ettiği manada hiç örtülü, kapaklı değildir, açık ve nettir. Şimdi bununla ilgili daha çok şey söylenir. Ayşe Validemiz çünkü anlatıyor neler yaptığını, ne zaman ettiğini, gittiğini. Hatta biliyorsunuz Ayşe Validemiz kesilmemiştir ta arafata çıkıncaya kadar. Çünkü gün yakın günlerde gelmişlerdir. Yani zilhicce'nin içerisinde gelmişlerdir. Zilhicce'nin dokuzunda biliyorsunuz Arafat'a çıkılıyor. O zamana kadar kesilmemiştir. Arafat dönüşü kesilmiştir. Haliyle umre yapamamıştır. Sadece hac yapmıştır. Şimdi Ayşe validemiz açısından düşünün. Herkes hem umre yaptı hem de hac yaptı. Ayşe validemiz umre yapamadı. Tabii bittikten sonra gözyaşlarını tutamıyor. Bir taraftan da hanım ne kadar zengin, nasıl zeki olursa, ne kadar dirayetli olursa olsun hanım ağlıyor. Peygamber Efendimiz neden ağlıyorsun diye soruyor. Rabbim herkese umre haç nasip etti. Ben bir tek hacc bildim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizi, kardeşi var Abdurrahman, Abdurrahman'la beraber nereye? Ten'ime gönderiyor, oradan umre yaptırıyor. İşte yakından umre yapılır mı? Yapılmaz mı? Şimdi onun kavgalarından bir tanesi de bu. Yakından umre yapılır mı? Bal gibi yapılır. Ayşe validemiz ne oluyor? Kim yapıyor? Hil bölgesinde olanlar ve Mekke Haram'inde olanlar yapar. Dışarıdan buradan gidip de oradan giremezsin. Orası 7 kilometrelik bir yer. İçeriden olacak, o bölgeden olacak. Dolayısıyla Ayşe Validemiz Resulullah'ın emriyle tenime çıkmıştır. Oradan ihramlanmıştır. Oradan umre yapmıştır. Aynı mevsimin içerisinde gönlündeki duygular yatışmıştır. Bize de sünnetten bir dilim bir miras kalmıştır. Tabi daha sonra Peygamber Efendimizin yine aynı ciğraneden yaptığı yine ciğrane yaklaşık 20 kilometrelik, 24 kilometre Kuş uçuşu 20 kilometreyi bulmaz. Biraz yolda ulaştığı için söylüyorum. 24 kilometrelik bir mesafedir. Cığrana denilen yerden gelerek umre yaptı. Yine bize ulaşan, kesin ulaşan bilgilerdendir. Çünkü Huneyn gazvesinin arkasından olduğu için şahidi çok olan bir hadisedir. Evet. Evet. Ha, haçla ilgili her şeyi yap. Kur'an okumayı haç nüshir'in içerisine nasıl sokuyorlar? <gülüyor> Yok hayır. yani Bakınız pe, Ayşe Valdemiz ne yapıyor? İhram doğalında. İhram yasaklarına riayet ediyor. Haç atmosferinin içerisinde duruyor. Sonra nereye varıyor? Arafat'a varıyor. Arafat'ta ne yapıyor? Arafat'ta duasını yapıyor. Vakfe dualarını yapıyor. Akşam oradan müzdelife iniyor. Müzderifede vakfeleri yapıyor. Müzderifek taşını topluyor. Oradan Mina'ya geliyor. Mina'daki taşlamaları yapıyor. Yani kısaca bütün bunları eğer devam etseydi, devam etseydi Mina'daki bütün taşları mesela o günler gelse bütün taşları bu haldeyken atabilirdi. Sadece Ayşe validemize demiş olmuyor. Çünkü Ayşe validemiz ki Mina'ya doğru gelirken kesiliyor. Eğer devam etseydi bütün ümmete söylemiş oluyor. Haşla ilgili bütün taşlamaları her şeyi yapardın. Mina günleri de geçebilirdi. Bütün taşlar böyle atırabilirdi. Sadece neyi geriye kalacaktı? Tavaf geriye kalacaktı. Dolayısıyla tavafı takip eden sağ geriye kalmış olacaktı. Anlaşıldı? Bunu kazdı diyor. Evet. Veda Haccı'nda yaşanan bir başka hatıra da nifasla ilgili hükmü bize bildiriyor. Esma bin Tümeis. Esma radıyallahu anh'a çok hayırlı bir bu da Yani Peygamber Efendimizin son derece yakınlık gösterdiği insanlardandır. Esma binti Umeys. Çok kıymetli bir insandır. Ebu Bekir radiyallahu anh da daha sonra evlenmiştir. Ebu Bekir'in kızı Esma değil bu. Hanımı Esma ve binti Umeys. Hazreti Ebu Bekir'in zevcesidir o günlerde. Deda haccına o da katılmıştır. Bunun daha orijinali. Zülhuleyfe'ye yani Medine çıkışına yakın orada sancılanmıştır. Bu haldeyken hacca gitmiş. İyi düşünün hacca gitmek için yola çıkmış. Medine'den çıkınca hemen Medine yakındaki Zülhuleyfe'de sancısı, doğum sancısı gelmiş ve orada doğum yapmış. Evet. Efendimiz ona yıkanmasını, hac için ihrama girmesini, bu halde bile hac için ihrama girmesini, insanların haç için yaptığı her şeyi yapmasını emretti. Ancak Beytullah'ı tavaf edemeyeceğini kendisinden söyledi. Hadis İmamı Münese'nin süneninde, sahih isnatla rivayet edilen bir hadistir. Ayrıca siyerde vesaire veda hacını anlatan hatıraların içinde de var bu. Ben onlara girmiyorum. Hadis kitabının içerisinde olanı söylüyorum. Abdullah İbn Abbas radıyallahu ante efendimizin hayızlı ve nifaslı kadınlar Mikat'a geldiklerinde tabii biz de orada söylüyoruz ne durumda olursanız olun şu anda niyet edip telbeye getireceksiniz diyoruz. Yani bazı kadınlarımız işte ablalarımız, kardeşlerimizle Zannediyorlar ki bu halde tavaf yapılamayacağı için bu halde ihraba da girilmez. Hayır, o haldeyken ihrama girilir. Haç ibadeti başlamıştır. Artık ibadetin içinde bir şahıstır o da. Tıpkı ne gibi? Bir insan kalkmış günüm olarak diyelim ki sahurunu yapmış, sonra oruca başlamış. Oruca o halde başlayabiliyorsunuz. Sonra diyelim ki bir saat sonra, ikinci saat sonra veya sabah namazını kaçırmanın doğru olan tabii yıkanabiliyorsunuz. O hal oruca nasıl mani değilse bütünüyle, bu halde neye mani değildir, hacca mani değildir. Dolayısıyla ne yapacak? Tev niyetini edecek, telbiyesini getirecek. Şimdi tekrar Efendimiz e ne diyor? Hayızlı ve nifaslı kadınlar mikata geldiklerine yıkanım ikrama girerler. Beytullahı tavaf dışında bütün haç nüsükünü yerine getirirler buyurduğunu naklediyor. Kim? Tekrar ediyorum. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an Peygamber Efendimizin amcaoğlu, genç sahabi. Hadisi Ebu Davud ve İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhime naklediyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an bu konuda sorulan bir soruya cevap veriyor. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, fakih insanlardan abadile meşhurdur. Abdullahlar serisi var. Ee, tabi burası da Abdullahlar olalım diye bir şey çıkmış Abdullah'ın ucu başka yere kadar gitmiş <gülüyor> öyle mi? Abdullahların hepsi kıymetlidir Abdullah İbni Mesud ayrı kıymet taşır Abdullah İbni Amr İbni As var hadislerine yazan kişi defteri olan kişi ayrı kıymet ifade eder yine Abdullah İbni Ömer ayrı kıymet ifade eder Abdullah İbni Abbas Allah anh ayrı kıymet ifade eder her birinin ayrı bir kıymet, kıymeti var daha da Abdullah'lar çok ve Abdullah'ların ayrı bir kıymeti var. Burada Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh içtenliğiyle, samimiyetiyle, Hazreti Peygamber'in sevgisiyle, Peygamber Efendimiz'in de ona sevgisiyle, Peygamber Efendimiz'in yaptığını olduğu gibi yapma duygusuyla tanınan bir sahabidir. Hazreti Ömer gibi sert mizaclı değil, mizacının oldukça yumuşak olduğu anlaşılıyor. Ve çok hürmet toplamıştır, çok sevgi toplamıştır. Bunu şunun için söylüyorum. Haccac'la birlikte aynı yıl haçta bulunmuştur. Haccac onu yanından ayırmamaya çalışmıştır ki yani kendisi şey olsun. Ama bütün gelenler e, ihtimamı, yakınlığı, hürmeti haccaca değil haç emiri o olduğu halde kime gösteriyorlar? Abdullah İbni Ömer milletin sevgi odağı olmuştur. Ama o haç sırasında yanlışlıkla ne hikmetse şimdiki tam ergonokoncuların, balyozcuların yaptığı gibi zehirli mızra. Korumalardan bir tanesi Abdullah'ın ayağına düşürmüştür. Ayağına saplanmıştır ve vücudu zehirlenmiştir. Ölüm düşendeyken Haccac başına gelmiştir. Sana bunu yapanın yanına koymayacağım dediğinde o asker kendiliğinden bunu onu yapmadı? Benim katilim sensin demiştir. Dolayısıyla Abdullah İbni Ömer haccaca evet yani katil azmettiren bugünün ifadesiyle odur emreden odur yoksa asker bunu yapamaz o mızrakta yanlışlıkla düşmüş bir mızrak değildir. Abdullah İbni Ömer çok aziz bir insandır. Sevgi dolu bir insandır. O insan diyor ki bu konuda sorulan bir soruya şöyle cevap veriyor. Ancak onlar temizlenmedikçe Beytullah'a tavaf edemez. Safa Merve arasında yapamazlar der. Bu rivayet sahih bir isnatla İmam Malik'in muattağında yer alan bir rivayettir. Şimdi şu söylediklerimiz ve şu bayraçlıklarımız bu konuda gelen rivayetlerden bir demettir. Gerisini size bırakıyorum. Artık ne denir, ne olur, ne şey söylenir. Mescide girme, durumu. Mescide girme e, durumu da bunlarla ilgili olarak var. Ya Bir insan şöyle diyeyim ayrı bir konu mescitte ise eğer mescitte böyle bir hal gelmişse müeddip bir şekilde kalkar yavaşça mescidi terk eder. Ama dışarıdan abdesti mescide girmesi yine doğru bulunmayanlardan da çünkü mescit nedir? İbadet makamıdır ve mekanıdır. İnsan olabilir, orada bulunduğu halde gelebilir, orada uyumuş olabilir, uyuduğu halde gelebilir. Çünkü uyuyup kalan da var. Mescidin, mescitlerin otel haline getirmesi doğru değildir ama bir gariban gelmiş dinlenecek yer bulamamış. Mescidin hakkı namazı kılmış, köşeye kıvrılmış bunlar olan hadiselerdendir. Ya yine Ali radıyallahu anh'ın mescitte uyudu, yanağının toprak olduğu, peygamber efendimiz gelerek yanağını sildiği, ya Eba Turab toprakçı, kalk diyerek toprak babası diye tercüme edilmez, o toprakçı diye tercüme edilmez, doğrudur. Kalk diyerek kaldırdı, gönlünü aldı, bize gelen bilgilerdendir. Yine Ashab-ı Sofya'nın mescitte bulunduğunu düşünüyoruz o sırada. İşte ihtiyaç, ihtiyacının olduğunu ve benzeri düşününüz. Bunlar olur ama ne olur? Orayı terk eder, gider, temizlenildikten sonra mescide gelir. Mesciddeki insan tahir ve temiz olmalı, ibadete daima hazır olmalıdır. Doğrusu budur. Bununla ilgili ayrı rivayetler var. Geçe, yani geçebilir, geçebilir, geçebilir, geçebilir var. şuradan kaynaklanıyor. Bir gün ama Ashab-ı o da, yani Ashab-ı Sofya'dan Ebu Hureyre radıyallahu an kalkmış gidiyor. Peygamber Efendimiz selam veriyor. Peygamber Efendimiz'in selamını almıyor. <gülüyor> i̇şte insanın biz İslam'ı böyle böyle yani bazen takılıyoruz ya bu insanlar ana dili gibi İslam'ı öğrendiler diye öyle. Ebu Hureyla selamı almıyor. Daha sonra gelerek Peygamber Efendimiz'den özür diliyor. yara Resulallah diyor selamını alamadım. O sırada cünüptüm diyor pistim diyor, diyor. necistim diyor. Necis mi? Fesüphanallah diyor Peygamber. Mümin hiç necis mi olur diyor. Bu adetli içinde geçerlidir. Mümin diyor. Asla necis olmaz diyor. O hades halidir diyor. Selamı almalıydın diyor. Buna mani değil. O sırada Ebu ile mescitten geçiyor. Ama Ebu Hureyla ashab suffedendir. Bunun bilinmesi lazım. Doğru olan çok hatta geçiş için mescitlerin kullanılması mekruhtur. Yani yol kısa. Bu kapıdan girip öbür kapıdan çıkayım şeklinde mescide girilir de mescidin hakkı verilmeden, tahiyyetül mescid kılınmadan öbür kapıdan çıkılırsa bu mekruhtur. Bu bile mekruhtur. De, yani o şal... de, evet o da var. Başka yani bunlar ayrıca mesela diyelim ki bu başka bir konu. Mesela Ayşe validemiz diyor ki e, Allah Resulü ben adetliydim. Kucağıma yaslanır Kur'an-ı Kerim okurdu diyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Allah Resulü itikaftaydı diyor. Pencereden başına, pencere biliyorsunuz mescide bakıyor. Pencereden başını, yani mescidin şu duvarı mescidin aynı zamanda Ayşe Valdemiz'in evinin duvarı. Yani pencere burada, pencerenin birisi mescide bakıyor. Efendimiz diyor oradan başını uzatırdı, ben de saçlarını tarardım diyor. Bu, bu haldeyken bunlar ayrı konuda tamamlayıcı bilgiler. Öyle diyelim. Yedin, herkes duyuyor. Tamam. <gülüyor> Hocam, e, o haldeyken hani Kabe'nin yakınında olabiliyoruz tavaf haricinde. Kabe'de ibadet maali ama neden mescitlere giremiyoruz? Yani kafam karıştı orada benim. Allah razı girmeyin diyordu onun için. Ama kabe'nin yakında durabiliyoruz. Yani yakında, yakında durma derken Kabe mescide haram sayılan sınırın içerisine giremiyoruz. Mescid sayılan sınırın içerisine giremiyoruz. Ama uzağında durabiliyoruz. Uzaktan bakabiliyoruz. Mescid sınırının içerisine giremiyoruz. <gülüyor> Mescid hukukunu çiğneyemiyoruz. Evet. Söyledim, evet. Tamam elden dolaşıyor yani Ben alayım arada zaman kazanabilirim. Resul, güncel bir soru söyledi bir kardeşimiz. Şu şu Mustafa abdesti dokunabilir miyiz diyorlar? Yok yani içerisinde şöyle diyelim bakınız. Ortasında <gülüyor> ayet var. Sırf meal olsa evet. Ama şu şekliyle pek tefsirlere de. Tefsirlere neden? Bir bölümü ayet öbür bölüm de ayetin izahı olduğu için uygun görülmüyor. Ama fıkıh kitaplarına hadis kitaplarına başka kitaplara dokunma uygun görülüyor. Bu nevi kitaplara çok uygun görülmüyor. Doğru olan o, odur dönüyor Onda yüzde yüz emin değiller. Galip olan emin değiller. Ama tefsirler içinde çokça ayet taşıdığı için bir de ayetin izahını taşıdığı için doğru olan onun da abdest okunmasıdır diyorlar. Bu yüzde yüz böyle olmalıdır ifadesini kullanamıyoruz bu yüzden. Evet. evet. Buyur. Evet onunla bağlantılı yani bu tefsirde bu kadar ısrarlı değiliz e, dolayısıyla ama e, ilim ehli böyle olması öyle olmasından daha galiptir diyor. E, şey hariç dediğiniz konu hariç. Kapılardan girince artık kapılardan girince. Evet. Tamam soru patlayacağını biliyorduk zaten. Vallahi bir daha hep ben de sahabe hayatı anlatacağım. Sahabe hayatı anlattığım yerlerde çok fazla soru gelmiyor. Ne güzel. Ben İstanbul Anadolu İmam Lisesi öğrencisiyim. Kur'an-ı Kerim hocamız bize abdestle dokunmak saygıdandır dedi. Yani Kur'an'a abdestsiz dokunabilirsiniz dedi. Doğru bilgi midir? Değildir yani saygıdan ötedir bir nevi emirdir yani gördüğünüz gibi. Zannediyorum konuşmamızın bütünü bu nevi anlayışlara cevap mahiyetinde olsa gerektir. Bakara suresi 184. ayette Allah Celle Celaluhu Ramazan ayında yaşlılara, yolculara, güç yetemeyenlere ve hastalara eza hali oruç tutmamaları konusunda ruhsat veriyor. Doğru adet dönemini eza hali olarak kabul edilebilir mi? Bir açıdan ezadır. Adet hali içinde eza ifadesi kullanılıyor. Ama şu var yani bunu buna kıyas doğru değildir. Yani farklı şeyleri birbirine kıyas diyoruz. Şimdi yolcu halinde olan bir insan rahatlıkla oruç tutabiliyorsa, bulunduğu mekan oruca uygun, yiyeceğe oruca uygun, şartlara oruca uygun, oruç tutabilir ve bu üzerindeki neyi? Farziyeti düşürür. Ama adetli kadın oruç tutamaz mesela. Her şeyi yerli yerinde olsa da tutamaz. E, buna izin verilmiyor. Ayrıca bu da onu da korumaya yönelik. Zaten kadınlarda kan kaybı veya kansızlık daha çoktur dikkat edersen. Ciddi bir kan kaybı yaşanıyor. Mevla onlara böyle bir imkan ve fırsat tanımış. E, bunu ona kıyas doğru değildir. İkisi farklı şeylerdir bunların. Evet. Hayızlı kadın kendini iyi hissediyorsa oruç tutabilir mi? Tutamaz. Tutamaz. Hayızlıyken oruç tutmak haram mı? Evet. Hayızlıyken oruç tutmamak ruhsat mı? Hayır. Anlaşıldı. Hocam delilerizden anladığım kadarıyla Ramazan orucu hayızlıyken kazaya bırakmak mümkün. Mümkün değil. Kazaya bırakılmalı. Sonra tutulmalı. Ama orucu hayızlıyken tutmanın haram yasak olduğunu gösteren delili kaçırdım mı acaba? Bu o manaya geliyor. Yani aynı zamanda biz bununla emredilirdik. Yani ne emredildik. Hayırlı iken oruç tutan, aç kalan bir insan üzerindeki oruç şey, oruçlu ifadesini düşürmez. Oruç borcunu düşürmez bilesiniz. Evet. Çok güzel. Adetliyken camiye girilir mi? Cevabı verildi. Namaz kılan arkadaşların eşini özellikle soğuk kovalarda camide bekleyebilir mi? Caminin e, şöyle diyeyim aslında sayılmayan geri plandaki e, yerlerinde odacıkları varsa şunlar bunlar oralarda durabilir. E, ama caminin isinden yani cemaatle bir bütün sayılan bölümünde durması doğru değildir. Yaz döneminde camide ders yapılıyorsa ders için camiye girebilir mi? mahsurlu yani bu, bu, bu konuda da ayrı ayrıca bir sıkıntı var. Namazların sünnetleriyle kazaya kalmış olan farz namazlar kılınabilir mi? Bu ayrı bir konu. Namazların sünneti yerine <gülüyor> kazaya kalmış namazlar kılınabilir mi? Kazaya kalmış namazlar kılınabilir. Bir, sünnet namaz kılınmayabilir. Sünnet kılmayan insan devamlı hale getirmezse günahkar olur mu? Olmaz. Anlaşıldı. Sünnetin ecrini kaçırır mı? Evet kaçırır. Bundan fazilet elde edemez. Fazilet elde edememek ayrı bir konudur. Bir namazı öbürünün yerine geçirmek ayrı bir konudur. Eğer bir insan sünnet namaz kılmıyorsa bunu kılmak yerine farz kaza namazı kılıyorsa kaza borcunu yerine getirmiştir. Sünnetinde feydini kaçırmıştır. Denilecek budur. O onun yerine değiştirilmez. Bir insan hatta şu ifade ediliyor. Hem kazaya hem sünnete ikisine birden niyet mi edemez. Farz namazlarda daha önce paylaşmıştık. Farz namazlarda tayin şartı var. Ben şu anda hangi namazı kılıyorum? Farz namaz ise bunu tayin etmeliyim. Dünkü öğle namazının farzını kılacağımı bilmeliyim. Diyelim ki sabahleyin kalkamadığım sünnet namazı kılacağımı bilmeliyim. Bunda tayin şartı vardır. Tayin şartı olan namaz neyse odur bir başkası değildir. O artık o namazın kazasıdır veya farzıdır şeydir. Sünnet kılıp kılmamak ayrı bir konudur. Bir insan yorgunum, argınım, şu anda müsait değilim veya kaza kılacağım sünnete vaktim yok kabirinden bir değerlendirmeye Sünneti kılamazsa ayıplanmaz, kınanmaz ama devamlı sünneti ihmal eden bir insan haline gelmişse kınanır ve ikaz edilir. İkaz edilir, ikazı hak eder. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirmek lazım. Kaza borcu olan, vurgu yapıyorum şimdi. Kaza borcu olan bir insan, sünnet kılabilir mi? Revatip sünneti kılabilir, kılmalıdır, teşvik de bu yönde gelmelidir. Aksi ifadeler ve fetvala doğru değildir. Hem Hanefilerde doğru değildir, bastırarak söylüyorum. Hem de Şafiilerde doğru değildir. Şafi İfade şöyle tekrar ediyorum. Kaza borcu namazı olan bir insan sünnet kılamaz deniyor. Şafiiler de diyor, bizimkiler de diyor. TGRT'den kafam şişti zaten. Onların devamında fetvalarından bir tanesi bu. Durmadan bunu ifade de şöyle. Hatta çok ağır da ifade de var. İfadenin insaflısını söyleyeyim. Bir insan borcu verirken nasıl sadaka veremiyorsa, niye veremiyor? Bana, borcum var, niye sadaka vermiyorum? Borcum 10 bin lira, sadakam 10 lira. Gözüme birisi takılır, birinin bir ihtiyacı olur. Ya al kardeşciğim git karnını doyur derim. Niye veremiyorum borcum varken? Temelden yanlış, misal de yanlış, sonu da yanlış. Ya, önünde bo borcum vardı, borcun elhamdülillah ama komşunun başına bir şey gelmiştir. Koştun, yetiştin, yardım ettin. İnsan bundan feyiz almaz mı? Alır elbette ki, bu da caiz elbette ki. Eğer borcunun ihmaline sebep oluyorsa veyahut da işte gönlünü almaya borcun adam muhtaçken sen başkasına veriyorsan bu ayrı bir konu. Ama tekrar ediyorum böyle bir akıl yürütmede doğru değil, caiz değil. İşte veremez şeklinde tekrar ediyorum kaza borcu olan insan sünnet kılamaz şeklinde durmadan vurgulanıyor. Radyoda dinlediğim için söylüyorum bir tarafında işte insan insanı şeytan ifadeye iyi bakın insanı şeytan nafilelere meşgul eder de kazasını kıldırmaz şeklindeki çok çirkin bir ifadedir. İlme yakışmayan bir ifadedir. Bütün mezhep imamlarına göre bir de Ahmed İbn Hanbel e, görüşlerinden birisinde kaza kasten bırakılan namazın kaza kazası yoktur şeklinde bir ifade var. Onun dışında kazaya cevaz verenlerden hiçbir tanesi kaza borcu olan Sünnet kılamaz, revatip sünneti kılamaz demiyor. İmam-ı Nevevi, Şafii alimlerinin en zirve olanlarından, müttaki olanlarından birisidir. Kaza borcu olanın nafilesi makbuldür diye e, mühezzebin şerh-i el-mecmu'da açık ifade ve açık üslup kullanıyor bilesiniz. Yoksa bu bizi, böyle bir anlayış bizi neyden koparır, revatip sünnetten koparır, teravih namazından koparır, vitirden koparır, çok şeyden koparır, böyle bir şey doğru değildir. Ama şöyle diyeyim, insan yorgunluk olur, argınlık hali olur, kazası var, hepsine zaman bulamayabilir. Yani elbette ki, hatta bir hadis-i şerif var, biliyorsunuz İnsanoğlu ilk önce namazından muhasebe edilir. Namazın hesabı çok iyi geçtiyse, diğer muhasebeler kolaylaştırılır hadisinin içerisinde şöyle bir bölüm var. Bir insanın farzların da eksik kalmışsa bu eksiklik nafilelerinden tamamlanılır diyor. Nitekim İmam Nebevi bu da bunun cevazına açık delildir diyerek bu hadisi kullanıyor. Evet. Özellikle 5-10 yıllık kaza borcu olanlar böyle yapabilir mi? Bakınız ne yani diye söyledim. Yani biz de zorlamayınız. Yani bir insan ille ben şu zamanda bitireceğim. Biraz da Allah'ın rahmetine sığınınız. Yani hem zamanınız rahatlık geldikçe Namazdan hakkınızı koparacağınıza zaman kazanmaya çalışacağınıza, televizyon dizilerinden zaman kazanmaya çalışırsanız çok daha hayırlı bir iş etmiş olursunuz. Bir de bünyenin istemesine de dikkat ediniz. Yani çok zorlamayınız. İstekli olarak namaz kılınız. Yettiği derecede namaz kılınız. Gerisinden yarabbim ömrüm yettikçe ben kaza edeceğim. E, yetmediğinden sana sığınırım diye ara sıra dua edin Mevla'ya sığının. Onun da ayrı bir güzelliği vardır. Mescitte çocuklara eğitim vermek için, derstenin aksılmaması için hayırlıyken girilir mi? Çocuklar girer de büyüklerinde sıkıntı var. <gülüyor> Ziyaret amacı ile girilir mi? Hayır. Ona... Hafızlığı mı yapalım? Çok oldu. Fakat unutmamak adına hocalarla aile bir kere sınav oluyoruz. Unutmamak adına... Evet, ya bunu söyledik. Turistler şimdi bu Turist, turistleri bırakacaksın, sokanları öleceksin. Şimdi onlara da izin veriliyor. Demin dedim ya, Kur'an-ı Kerim tutma konusunda yabancılara izin verildiği gibi, öğrenen çocuklara izin verildiği gibi izin veriliyor mescide girilmesine ama hürmeti zedelemeden izin veriliyor. Şimdikiler ise fotoğraf çektirmek için, hürmet şu, bu, e, nasıl diyeyim, başına bazı yerlerde eşarp veriyorlar, alt taraf açık. E, hani halkın bir güzel ifadesi var, bizim gelin bizden kaçar, başını örter bilmem neresine açar diye. Şimdi o, o, tam o manzarayı andıran manzaralar sergilenip başını örtmesi bile gene bir şey, bir e, ihtiram hatırlatıyor insan ama bakınız girmeden evvel esasen dış tarafta uygun bir yerde bu insanlara bir cami hakkında, tarih hakkında bilgi verilmene ayrıca caminin adabı hakkında da bakınız şu anda müminlerin mukaddes saydığı, ibadet ettiği bir mekana giriyoruz, oraya davranış, ses çıkartmayınız, oraya davranış hürmetle hareket ediniz ve benzeri diye inanın yapılacak bir ön konuşma hem duyguları hem tesir alanını yükseltir. Hem de bu insanlar bizden o konuda daha şeydirler, yatkındırlar, anlayışlıdırlar. Çok defa böyledir. Bizimkiler gibi küstahlık sergilemeye kalkmazlar. Belli bir hürmet çerçevesine girerler. Ama biz elimizdeki hangi değerin kıymetini bildik ki şimdiye kadar bunun da kıymetini bilelim. Türkiye üç tarafı denizle çevrili bir ülke. Hala balık ithal ediyor. Türkiye her türlü mevsimi yaşayan bir ülke. Hala topraklarına Mevla bereket vermiş. O millet kendi kıymetini bilmiyor. Hala başka yerlerden onu getiriyor, bunu getiriyor, şunu getiriyor. Kendine ciddi bir tarih vermiş. Hala başkalarının gözünün içerisine bakıyoruz. Kendimizinkinin canını okuyoruz. Bize köklü bir tarih vermiş. El beş bininci, beş bininci yılını kutluyor. Biz altmış, yetmiş, sekseninci yıllarımızı kutlamakla meşgulüz. Böyle bir garabeti her alanda yaşıyoruz. ki böyle bir alanda da yaşıyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'e abdestle dokunma konusunda ayet var mı? Hangi ayet? Bu geçen şey gelmişti ama geçen ayeti kerime burada geçen "İnnahu la yemasehu illa al-mutahharun" ayeti-i e, kerimesi gelmişti. "İnnahu'l-Kur'anun azim la yemasehu illa al-mutahharun" ayetiydi ama oranın Vaka Suresi'nde. Vaka Suresi'nin son sayfasının baş tarafında. Sayfanın sağında en üstte. Falan e, kısaca ayet-i kerime bir alttaki, bir önceki sayfanın en alt ayetiyle devam okunursa daha iyi anlaşılır. Şöyle diyeyim, ayet-i kerimenin dolaylı delil olduğunu söylemiştik. Asıl delillerin e, bunlar olduğunu paylaşmıştık. Hayızlı bir kadın pis değildir. Evet yani hiçbir zaman hades haline pislik de, denmez. Yani manevi manevi e, kir de diye derdiniz buna abdestsizlik hali de belli bir derece öyledir. Bazı şeyler için mazur değildir. Dolayısıyla Kur'an okuyabilir. Kur'an'ı el sürebilirim diyen hoca efendiler sizin verdiğiniz hadis örnekleri ne zayıftır, İsrailiyat kaynaklıdır diyorlar. Hocaların kendi İsrailiyat kaynaklı. Bu hadeslerin zayıf olup olmadığına, yalan olup olmadığına nasıl bulabiliriz? Ben size vereyim kaynaklarını. Daha vererek gitmeye başladım hadis hakibi müstedrekinde var dedim, Ebu Davud da var dedim, darakut sahih olduğunu söylüyor, nasburraya teyit ediyor dedim, tirmizi de var dedim, Ebu Davud da var dedim, Muhatta da var dedim, Buhari de var dedim, neseyi de var dedim, şimdi gözüne hadis Ebu Davud ve tirmizi ikisinde bir de var dedim, devam ediyorum, hadis hem sahihi Buhari, hem sahihi Müslim, hem diğer kaynaklar, hem neseyi de var dedim, başlıklarını söyledim, ne, ne diyeyim, Yine Buhari'ydi, Müslim'di, e, Ebu Davut' idi. Gözüme çarpanlar gidiyor. Süneyn'in neseyi idi, böyle. Hocam, işte, e, Bu, olarak, Bunlar... Evet, alıyoruz hem de hiç tereddütsüz alıyoruz. Yani bakınız, bir, Buhari'nin ölçüleri çok sıkıdır. Zayıf hadis süzülerek çıkılmamıştır. Müsliminki de öyledir. Diğer hadislerde bulunuyor demek, Ebu Dawud da bulunuyor demek alınmayacak demek değildir ve Meseyi de bulunuyor demek i̇bn Maça bunu alınacak demek değildir. Hadislerin zayıfının gili bile kendine göre derece derece kıymeti vardır ve bize kıymeti ifade ederler. Hangisiyle amel edilmeyecek daha önce söylediğim bu bir ihtisas işidir. Evet. Ama Buhari ve Müslim'de olan delil gösterdiklerinde zaman zaman şöyle bir şey var. Bir sahabi bir kanaat belirtiyor, o kendi gördüğüne göre kanaat belirtiyor. Bazen bu kanaat doğru olmayabiliyor. Şu demek, bunun misalini verdim. Sabi diyor ki, ben Allah Resulü'nden ilk defa telbiyeyi diyor, yaklaşık Medine'den 200 küsur kilometre bir mesafede bir yol kavşağı var. Orada duydum diyor. Şimdi siz düşünüyorsunuz. Allah Resulü nerede ihrama girmiş? Medine çıkışında Zülhuleyfe. Orası ne? 200 kilometre sonrası. 200 kilometre kaç günde giderler? Diğerli gün 5 günde. 5 gün sonra duymuş. Allah Allah diyorsunuz. Doğru adamcağız doğru söylüyor. Çünkü orada görmüş. Orada katılmış. Orada katıldığı ilk defa gelip kafileye orada yer aldığı bilgisi sana ulaşmamışsa sen bunu bilmiyorsan ikisinin nasıl oluyor? Biri öyle diyor, biri böyle diyor. Şimdi bu nevi incelikler var. Bu nevi inceliklerin işin içinden çıkamıyorsak hadise suçlama yerine diyor kendimiz bilgi edinelim kendimizde var bir şey niye diye arayalım araştırma hakkına sahibiz evet ama yok hadis peygamber efendimize bir sahabi diyor ki daha önce anlattım sahih hadis sahih bu arada yer alan bir hadis ey mescit ehli diyor Kuba diyorum Uhud yakınlarındaki bir mescit bu beni Harise mescidi ey mescit ehli diyor siz hala bakıyor ki mescit halkı Beytül Makdis'e Kudüs'e doğru dönüyor Allah Resulüne Mescid-i Nebi'de ayet indi diyor. Allah Resulü artık Kabe'ye dönüyor. Kabe'ye dönün diyor. İnsanlar da Kabe'ye dönüyorlar. Şimdi bu hadisin içerisinde iki tane bilgi var. Bir, artık ayetin nazil Peygamber sen Kabe'ye döndü. İki, bu ayetin Mescid-i Nebi'de nazil olduğu. Ayet Mescid-i Nebi'de nazil olmadığını anlıyoruz. Beni harisel Mescidinde nazil olduğunu anlıyoruz. Ha bu bilgi yanlış, bu hadis zayıftır. Değil. Adamcağız neyi zannediyor? Anlıyoruz ki Allah Resulü Melihine'de bulunduğu zaman yüzde doksan doksan dokuz Mescid-i de namaz kıldırıyor. O gün Bera İbni Mağrur vefat etmiş. Beni Seleme yurduna gitmiş. Aileye bas dilemiş. Davetlerinde bulunmuş. Namaz vakti orada girdiği için Beni Seleme Mescidinde namaz kıldırıyor. Ayette orada nadir olmuş. Adamcağız Allah Resulü düşünsen sizde. Nerede? Allah Resulü Mescid-i namazda saf değiştirdiğine dair nerede bilgi gelmemişse ne olur? Allah Resulü artık Kabe'ye doğru namazın hatta üçüncü, dördüncü reketini biz Kabe'ye doğru kıldık dediyse bir tanesi ne olur? O da der ki Mescid-i Nebi'de namaz kıldı artık Kabe'ye Kabe doğru bildiği bilgisi doğru. Ama Mescid-i Nebi'de bilgisinde hata var. Bu insanın söylediğine ne kendini itham edebilirsiniz ne şunu itham edebilirsiniz o bir kanaat koyuyor ya Kanaat bakıyorsunuz tutmuyor. Veya o bilgi kendine göre bir değerlendirme yapıyor. Yüzde bir de ihtimal olsa bakıyorsunuz o yüzde bir tutuyor. Bu beşeriyet. Ne hadisi suçlayabilirsiniz ne insan suçlayabilirsiniz. Sana düşen bu ayırımı sen yapabilmek. Ya diyeceksin. Birisi Beni Seleme yurdunda oldu diyor. Birisi Mescid-i Nevi'de oldu diyor. Şöyle diyor. Böyle diyor. Arayacağız bakacaksın. bakacaksın. Neticeyi müteahsiz insan. Araştırma buna deniyor. İnsanları da itham etmeden bunu yapacaksın. Doğru olan budur. Bir de şu var tabi asıl ıı, şeyi Durmadan Buhari'ye yüklenmelerin sebebi şu: Buhari'deki sahih olan hadislerde İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya döneceği var. Eğer Buhari'de hep hadis sahih derseniz bunlarla yüz yüze geliyorsunuz. Onun için Buhari'de de zayıf hadisler var demeniz lazım ki bunları da isaretten geldi dışarıda bırakın diyebilelim. Bunlar çirkin üsluplar. Bunu da doğru bulmuyoruz. Evet. Bu son soru buydu. Evet. İlim tahsil eden bir hanımın hayızdayken ayet yazması veya ayet yazı bir fıkıh kitabının o o ayetlerin yazısı olduğu say o ayetlerin sayfaya dokunul da ayetin kendine dokunamaz. Ayetin kendine dokunmamalı. Yine kendi yazdığı ayete de dokunmamalı. Yani kalemle yazmasında sıkıntı yok. Dokunmamalı. Bütününü de okumamalı. Şafii mezhebine göre teyemmüm azalarından birisinin sargılı olduğu zaman o süre içerisinde kıldığımız namazı kaza etmemiz gerekiyor. Hayır. Hayır. Bunun başka bir yolu var mı? Yok. Yani hayır. Hayır. Yani şey yapabilirsiniz. E, Teyemmüm ederek namaz kılabilirsiniz. Hanefi mesbinde sadece mes'edip kazaya gerek yok diye e, biliyoruz. Bu konu hakkında bu. Budur yani. Buna gerek yok. Mes'ep değiştirmeye gerek de yok. Kılabilirsiniz. Abdetsiz iken mezarlıklara girilebilir mi? Evet efendim. Dua da okuyabilirsiniz. Abdestsizken Kur'an-ı Kerim'i bir örtüyle tutmak doğru mudur? Evet, yani onu söyledik. Eldivenle bir örtüyle kendi cilt kabı olmayan başka kılıflarla tutulabilir, açılabilir. Abdestsiz insan başkasının açtığı Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyabilir. Bakarak ayet okuyabilir. Abdestsizken, adetliyken demiyorum. Yani şu olarak okuyabilir. Adetliyken meal okunur mu? Yani kıyas okunmasını gerektiriyor. Çünkü biz meal'e başka dildeki tercümelerine ayet diyemiyoruz ifadesini okunabileceğini, buradan da okunabileceğini anlıyoruz. İttifakla tercüme edilen veya başka kelimelerle ifade edilen e, Kur'an-ı Kerim manası Kur'an değildir. E, Kur'an'a dokunmayın dendiğine göre e, buna dokunulabileceğini anlıyoruz. Evet. Yurt dışında doğdum ve büyüdüğüm orada Hristiyan arkadaşlarının bir çocuğuna Kur'an-ı Kerim'e etmişimdir. Yani gayrimüslime Kur'an-ı Kerim'e hürmet edeceğine inanılıyorsa verilebilir. Yurt dışına Kur'an-ı Kerim ihanete uğramayacak yani küçültücü tavır ve alaya alınır tavırlar sergilemeyecekse yurt dışına Kur'an-ı Kerim götürülür denmiştir kaynaklarımızda var. Yalnız bunlar yüce kitaba normal kitap gibi muamele ediyorlar. İşte bu sıkıntılı biraz bunun bana bir vebali var mı? ona ona tembih ederek vermişseniz sizin yanınızda da böyle bir muameleye izin vermiyorsanız gerisini Allah biliyor. Öyle davranmakta fayda var. Mübarek zatların kabirleri adetliyken ziyaret kabir ziyaretinde mübarek zat ve mübarek olmayan zat diye bir ayrım yok. Hepsi hepsi duaya muhtaç. O da o da Kazaya kalan sabah namazının sünnetini nasıl niyet eder? Niyet etti mi? Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya diye. <gülüyor> <gülüyor> Hafızlık yapanın hafızlığını unutması büyük bir vebaldir ne? Hafızlık yapan kişinin ezberlediklerini unutmaktan maksat ezberlediklerini tamamen unutmak mıdır? Evet yani unut. İkisi de birdendir. Yani okuyayım. Hafızlık yapan hafızlığını koruyacak. Çünkü günlük yaşamından dolayı bu kelimeyi de kullanmayın. Hayat kelimesini kullanın. Dolayı ezberlendiği gibi hafızlık kalmıyor maalesef. Kopmayın. Hafızlık Cenab-ı Allah'ın bahşettiği büyük bir nimettir. Onu kaybetmeyiniz. Kıymetini biliniz. Ek bilgilerle, tefsiriyle, diğer İslami bilgilerle donatırsanız çok büyük hayır ve bereket getirir. Böyle bir üstünlüğü, böyle bir yüceliği, böyle bir kıymetliği kaybetmek gerçekten kadir bilmemektir. İhmale kurban etmeyiniz. 50, 50, 50 bin zikirden daha hayırlıdır. Onun zikri daha kıymetlidir ve daha değerlidir. Eğer zikirle yan yana, şunu da yan yana yürütemiyorsanız, Kur'an tilaveti zikirlerin efendisidir. Bunu unutmayınız. Bir de sözlü soru var. Onu da. Daha... Mi? Evet. Onu o zaman hocam. Tamam. tamam. Evet. Hı. Mesela ben, ben, de onu, ben de onu merak ediyorum. Şimdi ben, ben de şuna hayret ediyorum. Buhari hadisine zayıf diyorlar ama işlerine gelen zayıfın zayıfı da olsa hemen onu yakalıyorlar. Hatta bir büyüğün sözü olsa bile ondan, ondan hemen istifade sırtından geçirmeye kalkıyorlar. Ee, İbn Abbas radıyallahu anh'ın e, böyle bir bilgi açık net bilgi bize gelmiyor. Ama İbn Abbas radıyallahu anh'tan bu nevi birçok rivayet İbn Abbas Kur'an tefsiri kaynaklı bir insan olduğu için ondan çok nakil yapan var bu hepsinin süzden gelmeye daha çok ihtiyacı var. Önünde bu kadar bu kadar bilgi var. Niye? Canlar isteyince, tekrar ediyorum, isteyince zayıfın zayıfına tutunuluyor. İstenir, iste, gönül istemeyince sahih hadis zayıfa dönüşüyor. Nasıl oluyorsa. Nasıl? Evet. Hadi Evet. Allah'a emanet olunuz. Zahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin.